Selahat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, Bedir Savaşı sonrasıydı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şerefli arkadaşlarıyla bir konuyu istişare ediyordu. Esirler konusunu istişare ediyordu. Esirlere ne yapılacaktı? Nasıl muamele edilecekti? en isabetli olan ne olabilirdi? Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir Efendimiz'in kanaatini soruyordu, fikrini soruyordu. Ebubekir Efendimizse: "Ey Allah'ın Resulü, bunlar senin kabile halkın ve akrabalarındır. Ben bunlardan fitye almanı ve hayatlarını bağışlamanı uygun görüyorum. Onlardan alacağımız bizim için Kafirlere karşı bir kuvvet olur. Umulur ki Allah-u Teala onlara hidayet verir. Hatta bize destek bile olurlar diyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam senin görüşün nedir ya Boğlu diye Ömer Efendimiz'e soruyordu. Hazreti Ömer Efendimiz vallahi ben Ebu Bekir gibi düşünmüyorum ya Resulallah. Bana göre yapılması gerekli olan şey şudur. Bana emret. Akrabamdan falanca şahsı öldüreyim. Ali'yi emret, Abiyi Akil'i öldürsün. Hamza'ya emir ver, kardeşi Abbas'ın kellesini uçursun. Ta ki Allahu Teala kalplerimizde müşriklere karşı bir merhamet duygusu bulunmadığını düşmanlarımıza bildirmiş olsun. Bunlar müşriklerin elebaşları, dişli reisleridir diyordu. Ömer Efendimiz yıllardır Müslümanlara kim kusan bu adamların, cezası mutlaka ölüm olmalıydı. Rabbimiz Allah demekten başka kimseye zarar vermeyen müminlere nice işkenceler yapmış olan bu müşriklerin ölümden başka hangi ceza uygun olabilir diye düşünüyordu. Saat bin Muaz da Ömer Efendimizin kanaatini taşıyordu, öyle düşünüyordu. Ama çoğunluk ise Hazreti Ebu Efendimizin fikrini daha uygun buluyorlardı. Peygamber Efendimiz çoğunluğun fikrini uygulamaya koyuyordu. Bu karar esirler arasında sevinçle karşılanıyordu. Zira işin ucunda ölüm dolabilirdi. olabilirdi. Gelen mala gelsindi. Mali durumu en yüksek olanlardan dört bin dirhem alınacaktı. Mali durumları dikkate alınarak kimi üç bin direm, kimi iki bin direm, kimi de bin dirhem verecekti. Esirler arasından Peygamber Efendimizin amcası getirildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasına kendinle birlikte yeğenlerin akil ve nefelin ve müttefikin olan utbenin kurtuluş akçesini ödeyeceksin buyurdu. Abbas uyanık bir tüccardı. Değil yeğenlerinin kendi fityesini bile vermek istemiyordu. Keskin zekasını devreye sokuyordu. Ben Müslümanım diyordu. Savaşa gelecek değildim. Kureyş beni zorla getirdi. Peygamber Efendimiz ise senin Müslüman olup olmadığını Allah bilir. Bu sözünde doğru isen mükafatını Allah verecektir. Ancak biz seni savaşta esir almış durumdayız. Sen de bizim karşımızda bizimle savaşanlarla beraberdin. Şu anda kurtuluş akşesi ödemek zorundasın buyurdular. Abbas'a beni yakaladığınızda yanımda bu kadar altın vardı. Alınız. Onları kurtuluş akşesi sayarsınız diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Biz onları zaten savaş ganimet olarak elde ettik buyurdular. Abbas'a ama benim ondan başka malım yok. Beni Mekke sokaklarında dilenmeye mecbur mu edeceksin diyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Peki ama şu altınlardan ne haber ne oldu onlara Hangi altınlardan bahsediyorsun diyordu Abbas Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ümmül Fadla teslim ettiğin altınlar Hani onunla vedalaşırken Bu sefer başımıza neler geleceğini bilmiyorum Şayet dönmezsem şunlar senin içindir Şunlar da Fadıl, Abdullah, Übeydullah ve Kursan içindir demiştin ya Abbas hayretler içerisinde Peki bunlara sana kim haber verdi? Yemin ederim ki bunları ona verirken ve söylerken benimle Ümül Fadıl'dan başka kimse yoktu. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allahu u Teala haber verdi buyurdular. O zaman Abbas ben şahadet ederim ki sen Allah'ın peygamberisin. Efendimizle Abbas'ın konuşmasına şahit olanlar son derece sevinmişlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Müslüman oluyordu. Onların sevinci çok büyüktü. Sahabe-i kiram peygamber efendimize Ey Allah'ın Resulü izin verirsen amcan Abbas'tan kurtuluş akşesi alınmasın. Peygamber efendimiz vallahi bir kuruşunu bile bırakmayacaksınız buyurdular ve hem de en yüksek bedelden alınmasını emrettiler. Esirlerle ilgili uygulama kurtuluş akçesiydi. Kimin ne kadar vereceği belirlenmişti. Bu esnada Enfal suresinin 67. 68. ve 69. ayetleri nazil oluyordu. Yeryüzünde düşmanı tamamiyle sindirip hakim duruma gelmedikçe hiçbir peygambere esir almak yakışmaz. Siz geçici dünya menfaatini istiyorsunuz. Halluki Allahu Teala Ahireti kazanmanızı istiyor Allah mutlak güç sahibidir Hüküm ve hikmet sahibidir Eğer Allah'ın daha önce Verilmiş bir hükmü olmasaydı Aldığınız fitreden dolayı Size büyük bir azap dokunurdu Artık elde ettiğiniz Ganimetten helal ve temiz Olarak yiyin buyuruluyor Peygamber Efendimiz Esirler konusunu Şerefli arkadaşlarının gündemine Getiriyordu Önce Ebu Bekir Efendimiz'in fikrini soruyordu. O esirlerden fidye alınsın diyordu. Sonra Ömer Efendimiz'in fikrini soruyordu. Ömer Efendimiz esirlerin öldürülmesi gerektiğini söylüyordu. Hz. Ebu Bekir Efendimiz ve Hz. Ömer Efendimiz'in fikirlerini açıklamalarından sonra Peygamber Efendimiz onlara daha bir yaklaşarak muhakkak ki Allah bazı insanların kalplerini o kadar yumuşatır ki sütten daha yumuşak olur. Bazılarının kalbini o derece katılaştırır ki taştan daha katı olur. Ey Ebu Bekir, sen İbrahim gibisin. O şöyle demişti, Rabbim, o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin.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 Yine sen ey Ömer, Musa gibisin. O da şöyle demişti, ey Rabbimiz, sen onların mallarını silip süpür ve kalplerine darlık ver. Çünkü onlar elem dolu azabı görünceye kadar iman etmezler. Bir gün sonra Hazreti Ömer Efendimiz, Peygamber Efendimiz'e geldi. Ebu Bekir Efendimiz de resul Ekrem Efendimiz'le beraberdi ve onlar ağlıyorlardı. Hazreti Ömer Efendimiz niçin ağırladıklarını soruyordu. Peygamber Efendimiz nazil olan ayet okuyordu. O ayette esirlerin hükmü beyan ediliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam esirleri şerefli arkadaşlarına paylaştırmıştı. Ve onlara, onlara hayırlı bir şekilde davranın buyurmuşlardı. Esirlere hayırlı davranmalarını istemişti. Peygamber Efendimiz bu beyanıyla İnsan Suresinin 8. Ayetini hatırlatmış oluyordu. Onlar seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler buyuruluyor. Hz. Musab bin Umeyr'in kardeşi Ebu Aziz bin Umeyr esir olanlardandı. O şöyle anlatıyor. Bedir Savaşı'nda ben esir düşmüştüm. Allah Resulü şöyle dedi. Esirlere hayırlı bir şekilde davranın. Ben de Ensardan bazı insanlara düşmüştüm Öğle ve akşam yemeklerine Oturduklarında Allah Resulü'nün tavsiyesi üzerine Onlar hurma yiyorlar Bana da buğday ekmeği veriyorlardı Yine esirlerden Ebul Asb'in Errebi'yi şöyle anlatıyor Ben ensardan bir grup içindeydim Allah onları mükafatlandırsın Akşam ve öğle yemeğine oturduğumuzda Beni kendilerine tercih ederek Ekmeği bana verip Kendileri hurma yerdi. Onlarda ekmek çok az bulunurdu. Hurma ise çoktu. Hatta onlardan birinin eline bir parça ekmek düştüğünde benim önüme o ekmeği iterdi diyor. Kur'an ve sünnetin oluşturduğu bir ahlak vardı. Bu ahlakın temelinde insanın biricik değer olduğu yatıyordu. Sonra mümin insana daima merhametli oluş öğretiliyordu. Sahabe-i Varlıklar aleminin biriciğine son derece duyarlı davranıyor ve ileri boyutta merhametli hareket ediyordu. Onların bu yüksek ahlakı İslam'ın hızla yayılmasının neden oluyordu. Hz. Musab bin Umeyr'in kardeşi en kısa zamanda İslam'la şerefleniyordu. Hemen arkasından Said bin Ubeyid İslam'a koşuyordu. Peygamber Efendimizin ve şerefli arkadaşlarının gönlünde Yüksek bir değer vardı Bir insanın Müslüman olması Bütün dünyadan daha değerliydi Onlar hayata öyle bakarlardı İnsan ve İslam bir bütün gibiydi İslamsız insan Nesefil hallerin içinde kıvranır müminlerse Müminler ise bunun derinlemesine farkındaydılar Özellikle alemlere rahmet olan Bu konuda akılları hayretlerde bırakıyordu Ayet-i kerime öyle anlatıyordu. Onlar iman etmiyorlar diye kendini helak mı edeceksin buyuruyor. Esirler arasında okumayı yazmayı bilenler için Müslüman çocuklara okumayı yazmayı öğretme görev veriliyordu. Onlar bu vazifeyi yaptıklarında esaretten kurtulacaklardı. Medine'de okuma yazma bilenlerin sayısı azdı. Peygamber Efendimiz bir toplum inşa ediyordu. Bu toplumun ana ilkesi Rabbinin adıyla oku oluyordu. Beşikten mezara kadar okumak, İslam medeniyetinin çocuklarının temel yolu olacaktı. Aklı en etkin kullanmanın yolu, okuma fiilini gerçekleştirmekti. Ya bilen olmak vardı, ya bildiğini öğretmek vardı, ya da bunları dinlemek vardı, veya bunları en azından sevmek vardı. Bu iklimin dışında kalmaksa helak olmaktı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.